Diri bir mürşide intisabın şartları ve usulü Tarikatın başlangıcı ve kamil mürşide intisab etmenin usulü, temel olan edeplere bağlıdır. Mevlana Halid-i Bağdadi'nin meşrebine göre, aşağıdaki edep ve usullere riayet etmeyen, sıddık Ekber'in tarikatinden sayılmaz. Ghafz-i de Pir-i Tahiyye bu usullere riayet etmesini emretmiştir. Nitekim piri tahi, aşağıdaki usule riayet etmeyenin tarikatını reddetmiyorum. Nispetleri olabilir. Lakin, başlangıçta bu temel olan sekiz usule riayet etmeyen, sıddık Ekber'in meşrebine muhalefet etmiştir derim. Alevi veya küfrevilerin bu sekiz usule riayet etmemeleri, Sıddıkilerin usulüne muhaliftir demeye mecburum. Riayet etmeyenler, ''Bizim hatme ve teveccühlerimizde oturmadıkları gibi, biz de onların hatme ve teveccühlerinde oturamayız.'' buyurmuştur. Şeyh Ahmet Gümüşhanevi Hazretleri'nin meşrebinde olanların bir kısmı, aşağıdaki adap ve usuleri riayet etmeyenlerin, hatmelerinde oturmalarına cevaz verdiler. Zamanın nadiresi havs Bilvanisi Efendi Hazretlerimiz, şiddetle bu adapları tavsiye eder, riayet etmeyen meşayihın müritlerini hatme ve teveccühlerine kabul etmezdi. Başlangıçtaki adab, aşağıda beyan olunmaktadır. 1- Başlangıçta taharettir. Yani, tövbe niyeti ile abdest almasıdır. Zira abdest, müminin silahıdır. Beyatın akabinde intisap eden, derhal tövbe niyeti ile abdest alır. Yani, abdestli iken bile tövbe niyeti ile abdest alır demektir. Abdest almak esnasında, tövbeyi niyet eder demek değil, maksat, abdest alırken, normal aldığı abdeste, tövbeyi de kalbinde hazır bulundurmaktır. Birinci kere yıkamakta, niyet ettim abdestsizliği kaldırmaya, yahut namazı kendime helal etmeye niyet ettim, der. İkinci, üçüncü yıkamak esnasında, ''Esteğfirullah'' demekle kalbende ''Ya Rabbi, ben azalarımı kirden yıkıyorum, sen nefsimi ve azalarımı günahlardan temizle'' diye yalvarır. Allahumma a'ti nefsi takvâhâ ve zekkihâ ente hayru men zekkâhâ'' ''Ya Rabbi, nefsime günahlardan korunmak, emirleri yerine getirmekten ibaret takvasını ver ve onu emrine muhalif tüm arzulardan temizle.'' Çünkü muhakkak sen temizleyicilerin en hayırlısısın diye dua eder ve diğer her bir azaya mahsus olan dualarını da yapar. Şeyh Ahmet Gazali Kudsesir Ruhul Ali şöyle buyurur. Tövbe anında abdest diğer zamanlardaki abdest gibi günahları yıkar. Şu halde tövbe anında mürit azalarını maddi kirlerden yıkadığı gibi kalp ve dimağını da Nefs ve şeytanın ilkaatından temizlemesini niyaz eder. Böylece husulde yapar. 2- Tövbe niyeti ile gusul etmektir. Aynı abdeste olan yalvarışı husulde de tekrarlar. Masumu kutsesi Kudsesiruhumal Ali şöyle buyurur. İnsan hangi aza ile hangi günah işlediğini bilip durur. Husul ve tövbe abdestinde mürit yalvarır. Ya Rabbi! Ben zahiri azalarımı kirden yıkadım. Sen de azalarımın batınını günahtan yıka. Fakat bu yalvarış azanın birinci veya ikinci yıkanmasından sonra yapılır. Nitekim şafii mezhebine göre mücerred tövbe niyet etmek, birinci ve ikinci yıkanmasında olursa abdest ve guslü bozar. Elbisesini giyerken de, Ya Rabbi, ben zahiri avretimi örttüğüm gibi, sen de batini avretimi setretmekle günahlarımı mağfiretinle gizle diye yalvarır. Müntesip bunu yapmakla Cenabı Hakk'a var gücü ile yönelir. Rabbim tövbe ile beni afuv etmiştir diye hüsnü zan eder. اَنَا abdi ظَنِّي Ben kulumun zanlı yanındayım ve ben onun zanlıyla onu mükafatlandırırım. Maalindeki hadise binaen müntesip Rabbine hüsnü zan eder. Rabbim Teala beni afuv etti diye ona mukabil teşekkür olarak iki rekat namaz kılar. 3. İki rekat namaz kılmaktır. Tövbe, istihare, teşekkür namazı diye niyet edilir. Bu namazda birinci rekatında el-kâfirûn, ikinci rekatta İhlas suresini okumak müstehaptır, güzeldir. Her namazda tadili erkan ve huşu şart olduğu gibi, Bunda da huzuru kalp şarttır. Bazı meşayih, intisab beyatinden evvel bu üç usulü emretmiştir. Piri tahinin mensupları, bu üç adabın dahi beyatten sonra olmasını tavsiye etmiştir. Artık meşrebinin şeyhi, kendi müşahade ve görüşüne göre usulleri sıralar. Bu hususta bir kınama yoktur. 4. Beyat etmek esnasında, Cümle günahları göz önüne getirmekle, dil ile ruhen ve kalben, Ya Rabbi, yaptığım bütün günahlardan pişmanım, keşke yapmasaydım, İnşallah bir daha yapmayacağım, diye şeyhinin elinde taahhüt eder. Ve tekrar bir daha günahlara dönmemeyi azimler. Bazı sıddikiye meşayihı bu keyfiyeti yalnız estağfirullah demekle yaptırırlar. Şazeli meşayihı, kendilerince malum olan tevhid ve lafz-i tekrarlamakla beyan ederler. Kadiri ve diğer meşreplerde olanlar, bu keyfiyeti başka suretlerde yaparlar. Hepsi de haktır. Müntesip, musafaha ile beyat esnasında, elinde tövbe ettiği şeyhi, kendine rehber ve mürşid olarak kabul eder. Yani, dil ile ikrar eder. Meşayih, Tevazu ederek şeyhlerinin ismini söylerler ise de müntisip seni ve onu kendime şeyh kabul ettim diye itiraf eder. Sonra tövbenin ne olduğunu öğrenir. Namaz kazalarını döndürür. Hukuku sahibine verir. Yahut da helalleşir. Tövbede bu iki temele riayet etmeyen nasuh tövbesine muvaffak olmaz. Bir de yanık bir kalple, Şeyhinin elinde tövbe esnasında şeyhini kendine vesile kılar. Şeyhimin himmetiyle şüphesiz Rabbime kavuşur, tövbe kapısına muvaffak olurum diye inanır. Müntesip bu inançta ne kadar sadık ise o kadar erken nasuh tövbesine muvaffak olur. Şu ayeti kerimenin emrini yerine getirdiğinden dolayı da Allah Teala hayrı ilham eden meleği kalbine gönderir. Meleğin ilhamı sayesinde mürit kemalatı elde etmeye muvaffak olur ve şeytanın vesvesesinden kurtulur. Ya ay yehal dedin ve betagu ilehil wesile. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve ona kavuşmak için vesile talep edin. Yani tövbeden maksat İmanın hakikatinden ibaret olan takvaya muvaffak olabilmek için vesileyi talep edin. İnsanı takvaya muvaffak edebilecek her şey vesiledir. Kamil insanın emrine girmek vesilelere dahildir. Maksadın hükmü ne ise, vesilesine de aynı hüküm verilir. Usul kaidesine göre, tövbeden maksat takvadır, irşattır. İkisinin vesilesi de mürşiddir. Binaenaleyh bu ayetle vesile talep etmek Şiâri İslamiyeden Kur'an emridir. Mürid bu emri yerine getirmekle peygamberi imanında, mürşidi amelinde vesile kılar. Müntesip sonra ciddi bir tövbe ettiğinden dolayı peygamberin şefaatiyle imanım, mürşidimin himmetiyle amelim tasih olunmuş, ''Günahlarım da afuv olmuştur.'' diye hüsnü zan eder. Hadisi i şerifte, ''Ettâibu mine zhenbi kemen lâ zhenbeleh.'' ''Cidden günahtan tövbe eden, günahsız kimse gibidir.'' buyrulmuştur. Sanki o günahı işlememiştir. Müntesip iki şekilde tövbe eder. Birinci tövbe, kendisi ile Allah Teala arasında kalan tövbesidir. İkinci tövbesi de kendisi ile mürşidi arasında olan tövbedir. Kutbu Hakkani Şeyh Ahmet Gümüşhanevi şöyle buyurur. Müntesip birinci tövbe ile yapmış olduğu günahlarından sakınır. İkinci tövbe ile de münkir ve fasıkların meclisinden çekinir. Çünkü şeyhin elinde tövbe eden müntesip, şeyhinin himmeti onda tesir ettiği miktarca Günahlardan sakınır. Himmetinin tesiri bazen muvakkat olur, bazen da ebedi olur. Muvakkat olduğu takdirde, mesela üç gün, üç ay bittikten sonra münkirlerden sakınmayan ve fasıklarla hem sohbet olan tekrar eski haline döner. Kalbi tamamen temizlenmez olur. Fakat münkir ve fasıkları terk eden şeyhinin himmetine yardımcı olduğu gibi, Şeyhin himmeti de ayrıca ona muhafazakar olur. Ayrıca 25'ten 75'e kadar Nakşibendi'ye ve Şazeli'ye göre 101 kere diğer tarikatlere göre beyat esnasında yahut sonrasında estağfirullah söylemek beyatın doğru olmasına vesile olur. Bu istiğfar kalbin yüzünü lekelendirmiş pası siler. Seyyidimiz Sultanul Cazibin İlk beyatte şöyle telkinde bulundular. Günahlar kalbi karartır. Kalp de günah nispetinde lekelerden siyahlaşır. Tövbe ile lekeler silinir fakat izi kalır. İnsanın kalbi tıpkı bakıra benzer. Kalacı bakır kabı evvela kumla temizler. Eğer kap temizlendikten sonra bir de kalaylanmaz ise, kısa bir zamanda, tekrar eski haline dönüverir. Tövbe de kalbi günah lekelerinden siler. Lakin parlatmaz. Eğer tövbenin akabinde istiğfar ve zikir olursa, cilalanmış olur, parlar. Artık kalaydan sonra kap, kullanmaya yararlı olduğu gibi, tövbe ve istiğfardan sonra kalbi zikirle kullanmak kolay olur. Kalp ve ruh, zikirden başkasıyla tatmin olunamaz. Tövbenin dördüncü şartında titiz davranan müntisibin kalbi zikretmeye muvaffak olur. Muvaffak olduğu andan itibaren de günahların acılığını ve ibadetin tatlılığını tadar. 5-6 Dördüncü edepten anlaşılan hüsn zan ile birlikte, saadatların ruhaniyetlerinin himmetinin hazır olmasına inanmaktır. Fakat ruhaniyetlerin hazır olması ayrı, o ruhaniyelerden feyz almakta ayrı bir şeydir. Her ne kadar müntesibin kalbi temizlendi ise de, ruhaniyelerden feyz alma kabiliyetini elde etmek için, ruhaniyelere Kur'an-ı Hakim'den bir Fatiha ve üç ihlas okumasıdır. Bununla feyz alırım diye inanmaktır. Okuduğu Fatiha ve ihlas-ı şerifelerin sevabını, enbiyanın ruhu olan hazret Nebi'i Muhtereme, al ve ashabına, sonra tarikat imamları olan Bazı Geylani, Şah-ı Nakşibent, İmam Rabbani, Eba Hasan Şazeli, yani kendisi intisap ettiği meşrep imamı ile onun arasındaki olan şeyhlere sevabı bağışlar. Gümüşhanevi Hazretilerinin meşrebinde olanlar halen de böyle yaparlar. Şazeli'ye göre on bir Fatiha ile on bir İhlas-ı Şerife hediye eder. Buna ilave olarak, Ya Rabbi, La ilahe illallah sırrını bana ilham et, der. Tüm meşreplerde şeyhinin ruhaniyetinden himmet isteği caizdir. Fakat okumak hakkında ihtilaflıdır. Kafesimizin kekliği ve kalbimizin imamı, Gavz-ı Bilvanisi'nin mensubları ise Seyyid Taha'nın meşrebinde oldukları için şöyle tarif ettiler. Seyyid Taha kolunda olanlara göre Fatiha'nın adedi 8'e ulaşmıştır. Artık müntisip şeyhinin tarifine göre amel eder. Bizce mürit ilk beyat ettikten sonra 7 Fatiha'yı okur. A. Şeyh Abdülkadir Geylani, ve Şahı Nakşibend'e bir Fatiha hediye eder. Himmetlerinin hazır olmasının ümidiyle, Üç kere nefsi işitebilecek kadar, Ya Şeyh Abdülkadir Geylani, Ya Şahı Nakşibend, Şeyh Muhammed Bahaeddin Hazretleri, Benim şeyhime bana himmet etmesini, Nefsimi günahlardan çevirmesini söyleyin. Sizler de bana himmet ediniz diye yalvarır. Lakin bununla beraber, gelen feyzin diri ve hayatta olan şeyhinden olduğuna, ondan kalbine geldiğine inanmalıdır. Hatta büyük zevatın ziyaretinde bile bu ümitle amel edilir. Nitekim Seydâ-i Tâhi, Ravzâ-i Mutahharan'ın içinde yüzünü Hizan tarafına döndürmüş, mensuplarından birisinin, ''Efendim, burada da mı bunu yapıyorsunuz?'' demesi üzerine o da, ''Evet, burada bu edebi yerine getirmek, daha elzemdir diye cevap vermiştir. B. Aynı keyfiyetle Şeyh Abdulhalik Rujdevani ve Şeyh Ahmet yani İmam Rabbani'nin ruhlarına hediye edilir. C. Aynı keyfiyetle Mevlana Halid ve Seyyid Abdullah Eşimen diniye hediye edilir. Aslında Şeyh Abdullah dinlidir. Silsile ricalinden değildir. Fakat tarikat onda neşr olmadığı için Seyyid Taha onu da silsileye dahil etmiştir. D. Seyyid Taha Nehrili ve Seyyid Sıbgatullah Gavzi Hizana hediye edilir. E. Seyyid Tahi Şeyh Abdurrahman ve Şeyh Fetullah Verkanisiye hediye edilir. F. Hazreti Sani lakabıyla meşhur Şeyh Muhammed Diyaeddin ve Şahı Hazneli lakabıyla meşhur Şeyh Ahmet Hazretilerine hediye edilir. G. 7 Fatiha Kutbul Ferdil Alemin Sultanul Cazibin Piri ve efendimiz Zamanın Nadiresi Gavsi Bilvanisi Seyit Abdulhakim Hüseyinî Hazretilerinin ruhu şeriflerine hediye edilir. Birinci Fatiha okumanın keyfiyetiyle beraber. 7. Fatiha'nın akabinde şöyle düşünülür. Şüphesiz bu zevatın himmeti hazırdır. Fakat dünya sevgisi, mal ve evlat o himmeti almaya engeldirler. Fatiha'yı okuyup şeyhinin ruhaniyetine bu engelleri atmak için yönelir ve rabıtaya girer. 7. Feyz alması için mürid, ölüm rabıtasına ve şeyhinin rabıtasına dönmekle, حَاسِبُوا اَنْفُسَكُمْ قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُوا فَاِنَّهُ اَهْوَنُوا لِحِسَابِكُمْ Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekin. Gerçek şu ki bu hesaba çekilmenizden daha kolaydır. Maalindeki hadisle amel etmeye başlar. Şimdi bir zat bizimle gönül birliği yapmak istediği takdirde, 7 Fatiha yerinde 1 Fatiha 3 İhlas-ı Şerife'yi Şeyh Abdülkadir Geylani, Şah-ı Nakşibend, İmam Rabbani, Şeyh Abdülgafur el-Abbasi el-Medeni ve Şeyh Abdülhak el-Abbasi el-Medeni'nin ruhuna ve tüm silsilenin meşayihına bağışlar. Sonra, Ya Şeyh Abdülkadir Geylani, Ya Şah-ı Nakşibend, Ya İmam Rabbani, Ya Şeyh Abdülgafur, Ya Şeyh Abdülhak, ne olur bizi de yanınıza alın, evlatlığa kabul edin diye tek tek yalvarır. Bundan sonra tek bir Fatiha'yı Şeyh Abdülgafur'un halifelerinden hangisine bağlı ise bağlı olduğu şeyhin ruhuna bağışlar ve ayrıca ondan da kabul olunmasını istirhamda bulunur. 8. Şeyhinin Rabıtasını Yapar Sonra bu amelin hepsini tövbe ettiği gecede yaptıktan sonra sağ yanı üstü yatar. Sabahın güneşi doğuncaya kadar da konuşmaz. Bu sekiz adap diye tarif olunur. Fez almanın imkanı Fatiha ve Rabuta'ya bağlıdır. Bu vazife her 24 saatte bir kere yapılır. Ancak husul yalnız beyat tazelendiği gecelerde yapılır. Kesin inanç üzere teslim, ihlas ve muhabbet gibi faideli hiçbir şey yoktur. Fez ve nisbet şeyhin kemalatı nisbetinde gelmez bilakis müridin teslim, ihlas ve yakıni üzere gelir. Mürid kesin inanç ve samimiyetinden faidelenir. Bunun için hadisi şerifte: inna ma eta kawfu ala ummeti zafel yakıni. Ancak ben ümmetimin hakkında yekinlerinin zayıflığından korkarım. Diğer bir hadisi şerifte: lau an ahi aisa. كَانَ اَحْسَنَ يَقِينًا مِمَّا كَانَ لَمَشَى فِي الْهَوَائِ وَصَلَّ Eğer kardeşim İsa, üzerinde bulunmuş olduğu yekinden daha güzel bir yekine sahip olsaydı, havada yürüyecek ve suyun üzerinde namaz kılacaktı buyurulmuştur. Binaen aley mesela Şeyh Abdülkadir Geylani'nin bunca keramet göstermesi yekininin sağlam olmasındandır. Onun için bunca kemalata ermiştir. Binaenaleyh intisap eden salik kesin olarak kemalatın şeyhinden kendisine geldiğine inandığı nispetle yükselir ve inancının zaafiliği nispetinde de düşer yuvarlanır. Allah Teala bundan korusun. Şeyh Ebu Abdullah el Enteki diyor ki: Yekînin en azı kalbe ulaştığı vakitte kalbe nuru doldurur. Bütün şüpheleri nefyeder. Bu sayeden kalp hem şükredici olur hem de Allah'tan korkar. Hadisi şerifte: "La tırdayın ahdan bi suhkti Allahi, vla taḩmadan ahdan ala fadli Allahi, vla tadamnan ahdan ala ma lam yu'tik فَإِنَّ F'inn rizq Allahi la ysuqhu ilake hirus hirisin, vla yurdhu عندك كراهة وَإِنَّ اللّٰهَ بِقِصْطِهِ وَعَدْلِهِ جَعَلَ الْرَوْحَ وَالْرَاحَةَ فِي الرِّضَ وَالْيَق۪ينِ وَجَعَلَ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ فِي السُخْطِ وَالْشَكِّ Allah Azze ve Celle'yi getirmekle bir kimsenin rızasını kazanmaya çalışma. Allah Teala'nın bir kimseye verdiği nimetinin fazlasıyla onu övme. Allah Teala'nın sana bildirmediği bir şey üzere, Hiçbir kimseyi kınama, zemmetme. Çünkü muhakkak allah Teala'nın nimetini hiçbir hırslının hırsı sana sevk edemez. Ve istemeyenin isteksizliği senden onu çeviremez. Hakikaten allah Teala hüküm ve adaletiyle rahatlığı, huzuru, rıza ve yekinde yaratmıştır. Üzüntüyü, kederlenmeyi de, öfkelenmek ve şüpheye düşmekte yaratmıştır, buyrulmuştur. Rıza, Allah Azze ve Celle'nin takdirini, aleyhte olsun, lehte olsun, hoşlukla karşılamak. Yekin ise, nimet olsun, nikmet olsun, izzet olsun, zillet olsun, Allah Teala'dan başkasıyla meydana gelmeyeceğine inanmaktır. Binaen aleyh, mürid, intisab etmesiyle, feyzi ilahiyenin şeyhi vasıtasıyla kendisine geldiğine inanarak, ona sevgi besler ve ona ihlas üzere teslim olursa muhakkak Allah azze ve celle kendisine rahatlığı huzuru yaratır. İşte bu huzuru tahsil etmek için her an içerisinde kul ölümü hatırlamalıdır. Hadisi şerifte o Abdullahekenneke terahu fe in lem tekun terahu fe innehu yirake vahsib nefseke ma'al mauta vettaki da'vet Allah'a öyle ibadet et ki sanki sen onu görüyorsun ve kendini ölülerle beraber say. Mazlumun beddualarından sakın çünkü mazlumun duaları müstecaptır buyurulmuştur. Burada müntisib kendinin ölüm yatağında olduğunu şöyle tasavvur eder. İşte ben sekarattayım. Azrail gelmiş can almaya. Şeytan da iman almak için hazırlanmış. Kesinlikle şeyhimin ruhaniyeti imanımın kurtulması için hazır olmuştur. Ruh ve beden birbirinden ayrılıyor. Şeytan idrarını koymuş olduğu bardağı bana göstermekle, anam babam şeklinde kendini gösterip aldatmak için gayret gösterir. Benim şeyhim başımda oturmuş olduğu için Allah'ın izniyle şeytan muvaffak olamadı. Elhamdülillah. Şeyhimin himmeti sayesinde kelimeyi tevhidle öldüm. Ve burada şehadet kelimesini getirir. İşte beni soydular. Teneşire götürdüler. Yıkayıcı imam benim bedenimi yıkadı ve kefenle örttü. Bi iznillah. Şeyhimin himmeti ile Allah Teala da tövbe suyu ile ruhumu yıkamış. Şeyhimin himmeti ile kefenlemiş. Cemaat beni namazgaha götürdü. İşte cenaze namazımı kıldılar. Hepsine yalvarıyorum. Beni helal edin. Bana dua edin. Cemaat beni götürdüler. Kabir çukuruna koydular ve döndüler. Şimdi mal ve evlat dünyada kaldı. Ehil ve iyal benden ayrıldılar. Ben kaldım. Amelim kaldı. Salih amelden başka beni kurtaracak yoktur. Melekler soruya geldiler. Rabbin kim? Peygamberin kim? İmamın ne? Kıbilen ne? diye sorarlar. Şeytan karşıda elini göğsüne vurup beni aldatmak için gayret gösterir. Şeyhim orada da himmete hazır bana dua eder. Onun yardımı ile Amentü'yü okumakla cevabımı veriyorum. Ölüm rabıtasına başladığı andan itibaren Buraya kadar ayrıca iki kaşları arasında hayali bir göz yapar. O gözden kemali dikkatle mürşidinin tam iki gözü arasına ve alnına bakar. hace Ahrar'ın tarifi bu keyfiyetle olmuştur. Gavsımız da bazen böyle, bazen de kalp gözüyle kemali itina ile mürşidinin iki kaş arasına bakar. Allah'ın feyzinin mürşidin iki kaşı arasından su şeklinde kalbe gelişini tasavvur eder. Kalbin üst kenarından bir delik açtığını düşünür. Müntesip, bu feyzi ilahiye kalbime geldiği için kalbim zikretmeye layık oldu, diye hüsnü zanda bulunur. Bu nabıta her zaman yapılır. İkindi ve akşam namazından sonra devamlı, Ramazan ayında ise akşam namazı yerine öğle namazının akabinde yapılır, diye Efendimiz, bize Bu Şekilde Tarif Ettiler Gavs Kaddesallahu Esrarahul Aziz ilk Beyatin Akabinde Bu Adabı Bize Öğretirken Nefsimin Tesirinde Kaldım Kamil Şeyhin Alameti Nedir Diye Sordum O Da Şöyle Buyurdu Kamil Şeyhin Alameti Bir Müridi İstanbul'da Bir Müridi Tatvan'da Bir Müridi İsfahan'da Ve Aynı Anda Sekaratta Olsalar üçünün başında hazır olmasıdır. Aksi takdirde şeyhliği terk etsin, koçero gibi milleti soysun, daha az günah kazanır. Neticeyi meram, şeyhin, müridinin imanının kurtulmasına ve şeytanı ondan kovmasına muktedir olduğuna kesin inançla inanan bir kimse, yekini, eşit, kesin inancı zayıflemediği müddetçe maksadına er geç kavuşur. Onun için huzuru tahsil edinceye kadar müntesip her boş vakitlerinde yukarıdaki keyfiyetle çalışmasını bırakmamalıdır. Bu çalışmakla beraber kemaliyle şeyhine ve mürebbisine teslim olmalıdır. Samimiyetle sevgi beslemelidir.